وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق واحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة دلالة. iman dersinin 131. dersindeyiz imanın da rükünlerindeydik. Beşinci rükün. Onda da 41. dersteyiz. Beşinci rükün neyle ilgilidir? Ahiret gününe iman. Rükün ne demektir? Olmasa olmazdır. Ahiret gününe iman altı şarttır dedik imanı rükünleri. Bu beşincisidir. Bunun içinde ne var? Ahiret gününe imanın paketinin içinde ne var? Bir sürü meseleler var. Oları o bir sürü inanç meselelerini işliyoruz. Bu meseleler de nedir? Edebiyet değil, masal değil, roman değil. Nedir bu? Olmasa olmazdır. İman meselesidir. Yani bu karelere inanmasak tabola ortaya çıkmaz. İmanımız kıyamet gününde kabul olmazdır. Ondan dolayı bu meselelere iyi dikkat etmemiz lazım ki bu meseleler yani biz burada yöneşe şey sohbetleri yapmıyoruz. Biz iman dersi olduğu için bu olmasa olmazıdır iman. Burada da bu ahiret günde imanın girişlerini yaptık birkaç derste şu anda en önemli meselelerindeyiz. O da nedir? Alamet. Eşratus-sah'a. Kıyamet günü alametleri. İçidir. Büyük alametler var, küçük alametler var. Şu anda biz küçük alametlerdeyiz. Bu küçük alametlere iman etmemiz nedir vaciptir. Etmesek imanımız bozulur, terazide sıfır tartar. Ter. Onun için bu bu meseleler çok önemlidir. Bunu birincisi dedik Resulullah'ın vefatıdır. Ölümüdür. Bunlardan küçük şartlar başlamıştır. Sonra taun dedi hastalık yayılır. Filistin'de ee, üçüncü de e, şeydir, e, hastalığıdır, e, fitne, fitne, evet, fitne fitneler ortaya çıkmasıdır. Fitnenin ortaya çıkması şeydendir, e, küçük şartların, küçük şartların şartlarındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir, fitneler ortaya çıkardı. Fitne nedir? ile ilgili bir ders yaptık. Fitne nedir? Ondan sonra bu fitneleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini haber veriyor. Ta kendisinden sonra ne fitne olur kıyamata kadar bize haber vermiştir. Biz de bu fitneyi alıyoruz elimizde. Bundan önce üç tane fitne işledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları haber vermiştir. Bugün dördüncüsünü işliyoruz. Hatta Bugün üçüncüsüdür. Ama fitne dersinde dördüncüsüdür. Üçüncüsü nedir? Ee, i̇kincisi geçen ders Hazret Osman'ın ölümüdür. Birinci fitne sayıyor bunu alimler, ehl-i sünnet alimler. Neden birinci fitne sayıyor bunu? Çünkü Hazret Ömer'in ölümü Neydir? Kapıydır. Kırıldı. Fitnesi yansımadı. Kırıldı kapıydı. Kırıldı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi Hz. Osman'ın radıyallahu anh ölümü birinci fitnedir. Ögünden dedi ümmette kilinç kalksa bırakılmaz kıyamet gününe kadar. Hariciler o günden devam ediyor. Bugüne kadar, kıyamata kadar da devam edecektir. Hz. Ömer kapıydır. Bu nedir? Hz. Osman birinci fitnedir. Şimdi Hz. Osman birinci fitne olduğu için ikinci fitne ona tabi ettir, üçüncü fitne ona tabi ettir, dördüncü fitne birbirinden ürüyor. Aynen hücreler gibidir. Yayıldıkça yayılıyor. Fitnenin başı neydir? Hz. Osman'ı zulümle öldürdüler. Ondan dolayı bundan sonraki Resulullah fitneleri haber verdi. Şimdi biz hep bütün fitneleri ele alamayız. Çünkü bütün fitnelere ele alsak çok detaya girmemiz lazım. Biz bariz fitneleri, önemli fitneleri tarihte geçmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sahih hadislerden haber vermiştir. Onlara ele alacağız. Şimdi en büyük fitne dedik Hz. Osman'ın Osman geçen ders anlattığı ölümü. Şimdi ikinci fitne Hazret Ali hilafete seçildikten sonra bir savaş oldu sahabelerin arasında. Bak, birinci fitne haliciler sebeiler Abdullah bin Sebe'in cemaati Arablar bedevi arableri toparladılar cahil cuhaleyi bir de kulları çöleleri ne yaptılar Fışkırttılar Haşha halifenin karşısına ne oldu çıktılar bu burada halife katli oldu ondan sonra Fitne o kadar büyüktür. Sahabe bile burada ihtilafa düştü. Ondan sonra sahabeler arasında savaş çıktı. O da nedir? Bütüncü dersimiz cemel savaşıyor. Ma'raketul cemel. Cemel nedir? Deve. Türkçe'de ne diyorlar? Yok savaşın adı nedir? Cemel vakası. Bu cemel vakası nedir? Onu anlatacağız. Çünkü bu büyük fitne. Bundan sonra bu fitne biter bir fitne daha türür burada. O da nedir Sıkfi vakıası. Ona geleceğiz önümüzdekiler. Şimdi Cemal vakıasını anlamak için biz Hazret Osman'ı bildir zulmünle öldürüldü. O kadar vahimdir Hazret Osman'ın ölümü. Birçok sahaba inanamadı. Birçok sahabe dediği bile aklını neredeyse fıttıracağıydı. Nasıl olur? Altıncı şahıs İslam usulman olmuş, İslam'a girmiş. On tanıdan biridir cennetten müjdelenmiş. Üçüncü halifedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. İki sefer damadı olmuştur, zumnuren değilmiştir. Onu zulümden katla olur. Ondan dolayı sahabeler ashab-ı kiram bunu dayanamadı. Çok vehim ağır geldi bunlara. Böyle bir şey çünkü ilk sefer böyle olur. Hazret Ümer'in ölümü o kadar ağır gelmedi. Bir şahıs Mecusi. E, i̇çtihad etmiş, Hazreti Ömer'i öldürmüştür. Hazreti Ömer elhamdülillah dedi ölümüm bir Müslümanın elinde olmadı. Ondan sonra, benden sonra dedi bu meseleyi e, önem vermeyin. Benden sonra altı tane halife koydum. Bunlardan bir halife seçin. Ama şimdi Hazreti Ösman'ın ölümü böyle olmadı. Hazreti Ösman'ın ölümü Irak'tan, Misir'den bu insanlar geldiler. Cahil Cuhaleler, Araplar geldiler. Halifeyi Hak halifeyi Medine'de. Medine'yi ne aldılar? Ambar altına aldılar. E, 2 bin kusur. Bazı rivayette 3 bin, 4 bin, bine kadar çıkıyor. En azı çibindir. Biz en azını alalım. 2 kusur bunlar geldiler. Medine'yi işgal ettiler. O arada da sahabelerin birçoğu haca gitmiştir. Hac mevsimidir. Az sahaba var. Azınlık var orada. Birçok sahabada hac mavşum olmasa da biliyorsunuz bütün vilayetlerde dağılmışlar. İslam'ın talimini yayıyorlar. Ondan dolayı az sahaba kaldı. O sahabeler de savundular. Çocuklarını gönderdiler savunmaya ama onlar çok olduğu için gaflet tavladılar, Halifeyi öldürdüler. Halifenin de ölümünde halifenin de neyi var? He? Sebep almaması var. O da nedendir? kan dökülsün. Yoksa dedikçe Resulullah'ı rüyasında gördü, eğer savaş atsan mücahid, e, muhacir ansarlardan sen zaferi kazanmışsın. Ama beklesen, sabretsen bizimle, cumayı bizimle olursun. Bu da dedi ben sabrediyorum. Onun için elini kana, kanına, Müslüman kanına ulaştırmak istemedi halife. Şimdi Hazret Osman öldükten sonra hemen geldiler. Bu da İslam'ın olması olmazıdır. İslam dini halifesiz olmaz. Hemen geldiler Hazret Ali'ye. Medine'de Hazret Ali'den bu ehil yoktur bu meselede. Çünkü biliyorsunuz Hazret Osman'dan Hazret Ali'nin arasında kalmıştı 6 şahıstan. Hazret Ömer şuraya bıraktığında. Onun için hemen geldiler ikinci şahsa Osman'dan sonra. Ali Osman, Osman gittiktan sonra Hazret Ali'ye geldiler. Hazret Ali'ye dediler biz seni beyat ederim. Hazret Ali dedi ya ben nasıl olur bayat edim? hala bizim halifemiz yerdedir. Cenazesi kalma, kalmamış. Gidin başkasına verin. Ondan sonra cenazeyi kaldırdıktan sonra defnettıktan sonra geldiler. Hazret Ali dedi ki ben istemiyorum. Ben size vezir olsam halifeden daha iyidir. Emirden daha iyidir. Yani Hazret Ali hilafetten kaçıyor. Kaçıyor neden? Her mümin insan hilafetten kaçar. Bakın hem Ebu Bakir kaçmıştır, hem Ömer kaçmıştır, hem Osman kaçmıştır ama şura ile seçilmiştir. Hazret Ali de kaçıyor ama mevcut olan sahabeler Medine'de toplandılar, muhacir ansarlar Hazret Ali beyat ettiler. Hazret Ali de mecbur kaldı. Mükelleflik, şura karar verse kimse bir şey diyemez İslam'da. Şura karar verdikten sonra kabul etti beyatı. Ondan sonra Beyatı kabul ettiktan sonra büyük sahabeler de Medine dediler. Çiğ talha ile züber o altı tane meclis şuredeydi. Onlar da neredediler? Şey dediler. Medine dediler. Onlar da beyat ettiler. Yani Hazreti alni hilafeti icma'len beyat olunmuştur. Hak dediler. Ehl-i sünnetin itikadı da budur. Şu arada tabii bu ambargo Medine ambargosu bir ay kusur sürdüğü için bu haber yayıldı, Şam'a gitti, Yemen'e gitti, Irak'a gitti. Bu sefer Hazret Osman'ın valileri ne yaptılar? İşte ordu gönderirim, seni kurtararım, Yemen'den gelelim. Hazret Osman bunları bile reddetti. Ama bir kısmı ne yaptı? Toparlandılar, geldiler. Mesela Yemen valisi geldi Mekke'ye geldiğinde, yarım biraz ordu getirmiş, mal getirmiş. Çiğ celsin halifeyi savunsun ama e, Mecce'ye vardığında halifenin e, ölüm e, haberi gelir. Orada konaklar. Ondan dolayı e, bütün e, İslam alemin karışmıştır. Nasıl olur hak halife? Batıl yere zulmden ölünsün. Kaynur. Hazret Ali bu meselede hilafeti aldığında iş nereye geçti? Hazret Ali'nin eline geçti. Her şey Hazret Ali sorumludur ve her sorumluluk da ondan sorumludur. Bu sefer sahabeler şey yaptılar. Şeyin üzerine geldiler. Hazret Ali'nin üzerine geldiler. Dediler Hazret Osman'ı katledenleri ne yapacağız biz? İsas yapacağız. Çünkü bunlar Hazret Osman'ı batıl yere katlettiler. Bunlar çibin kusurdular, gelmişler. Bunlar cin bin tane katletmedi. Yani Hazreti Osman'ı hakiki öldüren 3-4 tanedir. Bir rivayette 10 tanedir. Bir kısmı bekçilik yaptı. önemli olan eve giren 4 tane kişiler. Ama bu 4 tanenin neyi var? Eşiretleri var, kabiletleri var. Bu da bu 4 tane kimse bilmiyor. Kimse yani duyuluyor. Kimse görmedi bunları. Yani de görenler teç kaldılar şehadette. Yani de görenler e, bunlar ortada kayboldular şeyin içinde, askerlerin içinde yanında bir kısmı da kaçtı gitti. Nereye gitti? Gitti Irak'a, Basra'ya, kendi aşiretler içinde kayboldular. E bu çibinde neden oldu? Bu çibinde ne de Medine'dedir. Hazret Ali'nin de orduları atraftadır. Halife'nin orduları. Bu sefer ne oldu? Medine'de bunlar galip geldiler. Hazret Ali baktı, bunlara kısas kalkamaz hele. Ne dedi? Bekleyeyim dedi. Bir tam yönetimi elime geçireyim. Orduyu bir düzenleyelim. Ondan sonra teker teker bunları adalete teslim ederiz. Mahkeme i şer'iye kurulur. Bunlar neyse hakları kısas onları yaparız inşallah. Ama Talha'den Zübey bu çizsi de nedir? Ee, cennetten müjdelenmiş sahabelerdi. Zübey ibn-i Avvam Resulullah'ın neyi olur? Halasının oğludur. Yani de şey e, Abdullah e, Talha ibn Ubeydullah da cennetten müjdelenmiş ilk önce Müslüman olan Mekke'de diler. Büyük sahabelerden diler. Bunlar Hazret Ali'ye her gün baskı verirler. Ya imam diyorlar artık bunu yapacağız. Hazreti Osman'ın kanı yerde kalmaz. Bu arada da Hazret Osman'ın cömneyi, kanlı cömneyi nereye gitti mi? Şam'a gitti. Şam'a gönderdiler. O şamda da kim var? Kim var? Hazret Maaviye var. Hazret Maaviye de Şam valisidir. Orada minberde kaldırdılar bu şeyi, cömneyi. Bir de hanımının ne ile? Parmakları çesilmiş cömneye yapışmış hanıla var. Bunu böyle minberde kalında Şam ehli galayana geldi. Halife zulümle ölmüş. Yemen halkı galayana geldi. Mekke de geldi. Her yer kaynıyor galayana geldi. Hazret Ali de Medine'de teç kaldı. Yapamıyor bir şey. Hazret Ali idareyi eliyle alırken çok önemli bir adım attı. O da nedir? Bütün valileri değiştirdi. Çünkü o valiler ne oldular? O valiler görevlerini hakkıyla yapamadılar. Neden? Nasıl gafil oldular bu e, haydutlar, bu hariciler, bu zalimler çıktılar geldiler. Gerçek olarak çıkarken da valilerden izin aldılar biz haca gidiyoruz dediler. Hacı olsun ya gitmediler haca Medine'de konakladılar. Hazret Ali aldığında bütün valiler isticabet. "Lâ hazret Muaviye etmedi." Dedi bu "Hazret Osman amcası oğludur." Dedi "Benim amcamın oğlun kanı yerde kalmaz. Önce kisas yap bulardan ondan sonra ben seni beyat edeyim." Hazret Ali dedi. Ne oldu? Baş kaldırdı. Hazret Muaviye. "Ne istiyorum dedi. "Önce kisas sonra beyat." Halbuki Hazret Muaviye ne yapacaktır? istifa edecektir. Yani görevini yeni Hazret Ali'nin tayin ettiği halifeye devredecektir. Şeye, valiye devredecektir. Şam valisine. Bu etmedi. Neden etmedin dediler ona? Dedi çünkü ben etsem bu haydutlar hala piyasada dolaşıyorlar. Ben de Hazret Osman'ın kanı sürüm, beni öldürebilirler. Bu arada Hazret Osman'ın Beni Umayya, bunlar da Mekke'de, Medine'de baskı yapıyorlar. Nereye? Hazret Ali. Hazret Ali de akli racih olduğu için bu konuda diyor ben hala bekleyeceğim. Çünkü biz bunlara baskı yapamayız. Bunlara baskı yapsak bütün halkları aşiretleri ayaklanır bunların. O zaman böğüc bir kargaşa olur. Biz hele durun sakinleşsin. Atlatalım bu badireyi ondan sonra biz başlarız. Talha ile Züber radıyallahu anh dört ay beklediler. Tabi bu mesele biz burada anlatıyoruz. 1400 sene geçmiş bu meselenin üzerine. Biz burada anlatıyoruz bize kolay geliyor. Ama bir de o fitneyi yaşamak çok vahim bir şeydir yani. Anlatmakla olmuyor. Hatta bunun filmini çevirsen sen o hakikati yaşayamazsın. Bu fitne meselesi arkadaşlar birinci derste anlattığımız gibi yani kulaktan olmaz bu fitneyi yaşamak lazım. O zaman bilirsin onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Öyle fitneler gelir. يَدَعَ Halim hayran, Halim nedir? Akli selim adam bile çıkmaza varar fitnede. O kadar fitneler ağır olur, peş peşe gelir. İşte bu fitne de çok büyük fitnedir. ile لَزُبَرْ Dediler ki, ya el الْمُؤْمِنِ 4 ay baktılar, Hazreti Ali hala sözünde israr ediyor. Dediler biz izin isteyelim o zaman. Bize izin vermek Mekke'ye gidiyor. Hazret Ali bildi. Bunlar kaçacaklar. Mekke'ye gidiyorlar. Ama biliyor bunlar büyük sahabedir, aklı selimdir. Neye gidiyorlar bunlar? Gidip bir çözüm yolu arayacaklar. Hazret Ali de çözüm yolu arıyor. Ama Hazret Ali'ye göre iştihadine göre çözüm yolu nedir? Çözüm yolu beklemektir ki fitne çıkmasın, temkin olduğunda çözüm yapsın. Bunlar gittiler bitler Mekke'ye. için var? Hazreti Ayşe var anamız. Hazreti Ayşe de hacden dönüyor. Mekke'den biraz ayrılır. Bir yarım gün mesafesi haber gelir Hazreti Osman'ın ölümüne. O da daha dayanamaz bu haberi. Ne olur? Kararını veremez. Ondan sonra karar verir. Ben Medine'ye gideyim. Orada fitne var. Ne yapar? Karar verir Mekke'de oturur. O da Mekke'de oturur. Hep nededir? Hüzün, keder için dediler. Çözüm halinde dediler. Mekke'ye gelirken Mekke kaynıyor. Mekke kaynıyor. Mekke birbirine karışmıştır. Her sahabe ne yapıyor? Birbirine kaynıyor. Ondan dolayı Hazret Ayşe de orada kesinlikle Hazret Osman'ın neyini istiyor? Hakkını talep ediyorlar. Hazret Talha da geldi. Bütün sahabeler geldi. Mesela kaynıyor. Kufa'da mesela kaynıyor. Basra'da mesela kaynıyor. Şam hele hiç deme. Şam biri birine vurulmuştur. Şam her çeş biri birine vurulmuş. Ne diyorlar? Hazret Osman'ın tanı yerde kalması. Bu nedir? Tam bir fitnedir, bir çıkmaz. Ama Hazret Ali'ye gelirken Hazret Ali halifedir. Her çeşit Hz. Ali dinlemesi lazım. Çünkü şeriat bunu emrediyor bize. Halifeyi dinleyeceğiz velâ ki halife ictihadı ipti hata yaptı ki halifenin ictihad ettiği meselede ümmet icma etmiştir Hazret Ali'nin meselesi nedir? Hakk üzerinedir, sevaptır. Burada ne oldu? Talha, Hazret Talha, Zübeyr, Hazret Ayşe dediler ki karışmış, millet ayaklanıyor Basra'da. Basra'da ayaklanıyorlar. Fitne olmasın, kavga olmasın, Hazret Ali de bekliyor, o da yalnız kalmıştır. Dediler en iyisi, biz sıkalım gidip Basra'daki insanları sakinleştirelim. Ondan sonra Hazret Ali'den, Medine'den kaçan katilleri biz Basra'da önlerini keseriz. Böyle bir iştihad ettiler. Haklılar çıktılar Basra'ya. Yanlarında da ne var? bir ordu gibi bir bir sürü Müslüman var. Çıktılar Basra'ya. Hazret Ali ne yaptı? Bunlardan haber yoktur hala Basaya çıkmışlar. Hazret Ali karar aldı, Zikar şehrine geçsin. Irak'ın güneyinde bir şehir, Kufadan önce. Neden? Çünkü baktı Maaviye baş kaldırdı. Ne vilayeti teslim ediyor ne beyat ediyor. Onun için dedi ki ben gideyim orada kendim bu meseleyi çözün. Tabi oradaki bir kısım sahabeler gitmediler onu. Medine'nin bereketi var ama Hazret Ali iştihaden gitmem lazım. Halifeyim. Yer kaynıyor. Onlar da biliyorlar Irak fitne merkezidir. Ondan dolayı Hazret Ali karar verdi gitsin. Yoldayken duydu. Talha ile Züber Ummul Muminin Ayşe çıkmış? Basra'ya gitmişler. Ama bunların yolu ayrıdır. Bunların yolu ayrıdır. Mekke'den giden yol Basra'ya ayrıdır. Medine'den giden yol Zikara ayrıdır. Ayrı ayrı yollardan gidiyorlar. Hazret Ali Zikara var. Vardığında bunlar da Basra'ya varırlar. O zaman Hazret Ali diye niye çıktı Talha'dan Zübeyr? Gider onları ne gönderir elçi gönderir. Kimi gönderir? Ka'ka -ka. Abdullah ibn Umru el Ka'ka. -ka. Bunu gönderir nereye? Elçi olarak Talha ile yanına. Şimdi bunların içinde bile Hazret Ali Talha'nın şeyinin içinde bile ki gelmişler katillerden hesap sorusalar, bunların içinde bile o katillerden sızılmıştır. Çünkü çi bin kusurdur. İş birbirine karışmış. Hepsi Müslümandır. Bu İslamdan ile kafirin savaşı değil ki ayırırız. Fitne işte budur. Kardeş kardeş da musulman bir fitne düşmüştür. Fitnenin özü budur işte. Bur burada da Umrucan'da şey gelir, kahfah ee, gelir, Hazreti Talha ile görüşür. Tabi olan celmeden önce Basra ehlini Talha, Zübeyir, Hz. Ayşe sakinleştiriyorlar. Sakinleştiriyorlar. Bizim hedefimiz nedir? Yani halifeye baş kaldırmak, halifeye karşı çıkmak böyle bir şey yoktur ortada. Akıllerden bile geçmemiştir. Sahaba nasıl böyle bir şey düşünür? Maavya radıyallahu anh onun da aklından böyle bir şey geçmemiştir. Sadece diyor ki benim amcamın oğlu ben velisiyim onun. Ben bendedir sorumluluğu. Kanını talep ediyorum. Halifeden. Halife de iştihat gereği bekle diyor. O diyor beklemiyor. Hata çimdedir burada? Hz. Maviye hatalıdır burada. Beklemesi lazım. Ondan sonra kahtağ vardığında Basra'ya Züberle Talha ile ne geldiniz buraya? İşte biz geldik insanların arasında sulh edelim. Eydir sulh ne de sulh ediyorsunuz? İşte bunlar ayaklanmışlar. Bunlar şey istiyorlar e, kanını istiyorlar Hazreti Osman'ın. E, bunların arasında sulh ederim. Katilleri, canileri de kısatsın mahkemenin önüne çıkartalım. E tamam dedi. Halife ne istiyor? Halife de bunu istiyor. İhtilaf nerededir? Bu diyor zaman tanıyalım, bunlar diyorlar ani yapalım. Sadece ihtilaf budur. O zaman umru büyük bir sahabedir. Çok büyük bir sahabedir. Hazret e, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Kadisiye savaşında Furs'tan, Rus'tunla savaş olduğunda bana diğer adam gönder. Hazret Ömer ki bilirsin firaset sahibidir bir küçük ordu gönderir birkaç yüz senede diğer iç başlarında ka'ka var bin adama bedeldir ve bil fi'l ka'ka geldiğinde o savaş kazanılır ka'ka büyük bir sahabedir savaşta da Cemal'de de Sıffin'de de Hazret Ali'nin yanında oldu büyük bir sahabedir çok tayit çok da cesurdur yani Halid bin Velid'den sonra kaka göstermişler sahabele Bak gelir işte anlatır Talha-i Yer bu mesele sabr ister. Bu mesele bak avamdır. Bunların önüne gelsen bunlar galayana gelirler. Biz sakinleştiririm. Ondan sonra bak halife gelmiş işte Şam var. Şam galayana gelmiş. Biz buranın teskin etmemiz lazım. Bunlar ne olur? Kanaat getirirler. Kanaat getirirler anlaşırlar. Bizden ne istiyorsun Sizden dönmenizi istiyoruz Bu topladığınız insanları dönün. Bu topladığınız gelsin halifenin ordusuna katılsın. Bu iş burada bitsin. Olar bu gavga, avam. Bular ne olsun? Araplar, bedeviler bular. Çokalmasın sesleri. Ondan sonra Celiller Hazret Ayşe'nin yanına da. Hazreti Ayşe'ye de kalka, oturur Hazret Ayşe ile. Hazret Ayşe de diyor ben geldim ıslah edeyim. E ıslah nedir der. Aynen der ona. İslah işte Katilleri edelim. İnsanlar fitneye kapılmasın. Hamur, sizin yaptığınız diğer bu ne oluyor? Fitneye de sebep olur. Çünkü insanlar galayana geliyor. Sizin Resulullah'ın hanımı, iki büyük sahaba. Burada insanlar diyorlar biz hak tarafıyız. Halbuki hak, halife de olacaksınız. O zaman ne olurlar? Kanaat getirirler. Bu Kanaat gelende Umru e, Hz. Ali de bu arada zikardan Basra birbirine yakındır. Hz. Ali de bu arada zikardan gelir Basra'ya. Gelir konaklar. O ordunun yanında. Ulaştığında. Bunlar da sulha varmışlar. Sulha vardıklarında ne yaparlar? Tabii bu arada bir şey var. Hz. Ayşe Basra'ya varar varmaz. Bir su var orada. Hav'ab. O suyun yanında yanında köpekler havlar. Hemen diğer bu suyun adı nedir? Diyerler Hav'ab. Diyer vallahi biz yanlış yaptık. Dönmem lazım. Ne için? Diyer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber verdi. Dedi biriniz, hanımlar ne dedi? Biriniz dedi Hav'ab suyunun yanında köpekler havlar size. Ölümden kurtarırsınız. Zor kurtarırsınız. Hakk uzara değilsiniz yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sağınızda, solunuzda çok insanlar ölür. Onun için buradan da kurtarırsınız. O zaman bilir ki, Hazret Ayşe ki, bu doğru bir şey değil. Karar verir, ömrudan da sonra bu iş bitsin. Anlaşma olur. Gece, Hazret Ali'nin ordusu Burada, Hz. Zübeyde Talhan ordusu burada. Şafaktan önce bu katiller, bu hariciler, bu sebeiler, Abdullah İbni Sebe'in oyununa gelenler, bu badeviler, özellikle sebeiler ki bu işin yönetiyorlar başları, e bu ki ordu derler ki şimdi katılsa bir bir olsalar halifeyden, Cüzzelanerler bu sefer bizi mahkemeye çıkardılar. Biz yandık derler. Ne yapalım? O zaman Abdullah bin Sebe Dedi Dedik Abdullah bin Sebe Yahudidir. Müslüman kılıfına girmiş bu fitneni kendisi yaratmıştır. Hazret Osman'ın ölümünü sonra Cemeli sonra Hazret Ali hatta en sonunda iddia eder Hazret Ali ilahdır. Hazret Ali onu arar öldürsün kaçar Mısır'a. E, ama ashabını tutar, hepsini ateşte yakar demiştik. Şimdi bunlar ne yaparlar? Değerler biz bir plan kuralım Bu sırfı bozarım. Ne yaparlar? Hakalılar gece zamanında e, bu ordudan bir kısmı koşar, bu bir orduya gelir. Diğer bize saldırdılar. Gece. Bize saldırdılar. Kim saldırdı bize? Talhan'ın şeyi. Bu o bir tarafta da o birisi bir koçarı birisine diğer bize ok attılar. Hazret Ali'nin cemaati. Zanne derler. Her iki tarafta zanne diyor. Bunlar sulhü -e bozdular, hıyanatlık ettiler bize. Arkadan vuruyorlar. Cüna ağırır. Ta önleden önceye kadar bunlar ne oluyor? Küçük küçük birbirlerine ok atıyorlar, şey atıyorlar. İş kısışıyor yavaş yavaş. Kim yapıyor bunu? Çi tarafın fitnecileri. Araya girerler. Hazret Ali gönderir. O bir talha gönderir. Bağırırlar yapmayın derler. Ama fitne gelmişse öne alınmaz. Ondan sonra savaş, saldırı birden başlar. Kim yine saldırır? Yine bunlar saldırırlar. Olar saldırırlar. O zemneder Ali'nin ordusu saldırdı. O da bu saldırdı. Savaş kızışır. Ne zaman kızışır? Önler saatinden akşam saatine kadar savaşılır. Allahu ekber. İslam'da ilk sefer Müslüman Müslüman'dan savaş ediyor. Ondan sonra bir güne kadar da de devam ediyor. Bir güne kadar ordular Müslüman orduları savaş ediyor. Müslüman orduları da var. Çin Müslüman da savaş ediyor. Birbirlerinin kanlarını içiyorlar. Çinli Müslüman sençi karşısında düşman var birbirine. Bu da onun küçükün fitnenin küçüküdür. bugüne kadar devam ediyor. İlk savaş Müslümanla Müslümanlar arasında öldü. Akşama kadar çok rivayetler var kaç bin tane öldü o savaşta. Ama en racihi bin kusurdur. bin diyen var, hatta yirmi bin diyen de var. Ama bunlar mübalağadır. Çünkü yirmi bin çoktur. Mutasavaşında e, bu kadar insan ölmedi. Onun için yani bin kusur, bin bin beş yüz kusur iki taraftan Müslüman öldü. Çok üzüldüler. Savaşa gelirken Hazret Züber Züber bin Avvam farkına vardı bu fitnedir. Bağırdı. önleye kadar savaşmasalar olmadı. Kalktı yaptı? Savaşı bıraktı çekti gitti. Arkadan bir tane onun peşine koştu. Zulundan arkadan öldürdü. Radıyallahu anh. Talhaya gelirken bu arada çıkmış, savaş olmadan önce, işte yapmayın, etmeyin bir demesi mahsus talhaya bir ok attı. Böyük baş olan için. Bunu vursak fitnak şey olur, heyecanlanır. Bir ok geldi, o oktan yaralandı, onu hemen götürdüler Basra'ya, tedavi ettiler. Tedavi ettiği evde o da Allah'ın emrini bitirdi, o da vefat etti. Kim kaldı ortaya da? Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe de deve üzerindedir. Niye Cemel Vak'yaz dediler? Hazret Ayşe'nin devesi sebebi Deve de neredendir? Devede o vali getirmiştir. Dedik ki şeyden gelmiştir. Ee, Yemen'den gelmiştir. Hevdec var. Devenin üzerindeki o yuva var. o Hazreti Ayşe onun içindedir. Hazret Ayşe hatta savaş başlamadan önce çıktı bir konuşma yaptı. Hazret Ali dedi nedir bu ses, yürüntü? Dediler Hazret Ayşe çıkmış Hazret Osman'ı öldürele lanet okuyor. Beddua basıyor. Hazret Ali de oradan evet dedi Hazret Osman'ı öldürele lanet olsun ve amin dedi. Anlatabildim. Ondan sonra savaş olduktan sonra Hazret Ayşe kalktı. Dedi yapmayın, etmeyin yanlıştır. Anlatabildim mi? Bu sefer Hazret Ayşe'ye saldırmaya başladı. Bu sefer Hazret Ayşe'yi kurmak için Millet ne oldu? Yak far oldu. Devanın etrafını sardılar. Ne olduysa orada oldu işte. Han orada gövdeyi götürdü. Hazret Ayşe'nin etrafında iç Resul'e hadiste diyor ki, sağından solundan senin çok ne olur? Katil olur. Bunları görersin demiş. Hazret Ayşe demiyor, bir deneniz diyor. Kadınlarınızdan bir deneniz. Orada köpek havlayanda Hazret Ayşe anladı bu budur. Kendisidir. Ben ne yaptım? Dedi. Kata yaptım. Ama dönülsün dönemiyor artık. Çıktı. Ondan sonra Hazret Ali dedi ki mesele deve meselesidir. Gidin devayı şey yapın çöktürün. Ondan sonra Hazret Ayşe'yi de alın ortadan. Bu iş bitsin. Bilfil gittiler. Devenin ayağına vurdular. Deva oturmaya başladı. Ondan sonra Hazret Ayşe'yi kardeşi Muhammed gönderdi. Hazret Ayşe'yi Havdeş'ten aldı, getirdi Hazret Ali'nin ordusu tarafına. Tabi onunla Haşem'i de var, hizmetçileri de var. Getirdi, ondan sonra savaş ne oldu? Baktılar, orta yerde bir şey yoktur. Ne savaş ediyoruz? Şeytan elini çekti, baktılar. Her şey şüzüklere kaldı. Ondan sonra Hazret Ali, Hazret Ayşe'yi getirdi, ikram etti. Tabi Hazret Ayşe, Hazret Ali'den şey yapmadı ona bir şey demedi. Çünkü biliyor bu mesele iştihattır. Biliyor da Hazret Ayşe çıkmamış fitneye. Onunla savaşmaya. İştihat etti, hata yaptı. Ama dedi sen kata yaptın o da ikrar etti. Ben hata yaptım. Benim yerim evidir. Çıkmamam lazım. Hazret Ayşe ölene kadar, vefat edene kadar her zaman diyor öyle aklardır ki türbeni ıslanırdı. Böyle ağlarmış Bir seydim çıkmazdı. Ama fitnedir gelmiş bilemez. Ondan sonra Hazret Ayşe'yi nere gönderdi? Medine'ye gönderdi. Hazret Ali çıktı bu sefer ne yapıyor? Orduyu bakıyor. Talha'yı gördü, Zuberi gördü. Ağladı. Keşke 20 sene önce ben ölseydim bu günleri görmeseydim. Kardeş kardeş Hatta Zubair'in katili bir yere geldi dedi ki kapıdan. Ben geldim Emirül Mu'min'inde müjde verin. Zubair'i öldürdüm bu da klinci. Getirin kimin klinci dedi? Baktı klinci. Allah vakıp dedi. Bu klinci ne kadar Rasulullah'a salınmıştır dedi. Bu katile dedi ataştan müjde verin gözüm görmesin bunu. Adam da dedi Allah Allah katil dedi. Ya bunların düşmanlarını öldürürsün bize ataştan müjde veriyorlar. Adam demek ki ne kadar Arabi, bedevi oldukları, cahil oldukları buradan bak ortaya çıkıyor. Onun için Ali Ali'den ne yaptı Hazret Ali'nin ordusundaki cahiller? Bu sefer ne dediler Hazret Ali'ye? Bırak bizi, bulardan henimetlerini alalım. Hazret Ali dedi ne alıyorsunuz? Kadınların da cari alalım. Ne yapıyorsunuz dedi. Alıyorsanız cariye gidin, peygamberin dedi, hanımını cariye alın. Hazreti Ayşe bir taraftadır. O zaman vahim oldu. baktılar altından çıkamıyorlar, süstüler. Onu ki Hazreti Ali dedi, kaçanın arkasıyla kaçmayın. Bırakın çünkü bunlar bizim kardeşlerimizdir. Bunlar ganimet alınmazlar. Şafirden savaşmıyoruz biz. Bir de eskiden Arap'tan Arap savaşıyoruz. O savaş da değil. Müslümanla Müslüman. İşte burada Hazret Ali ondan sonra ne yaptı? Kalktı. Bütün e, sahabeler, hata yapanlar, geldiler Hazret Ali'nin yanına tabi. Mesele birleşti burada. Ama kim galip geldi burada tabi? Hazret Ali'nin ordusu galip geldi. Onlar hemen Hazret Ayşe'ni götürdükten sonra iki taraf dağıldı. Ama galip gelen halifedir. Halife geldi cenazeleri, Müslümanları gömdüler, namazlarını kıldırdılar. Ondan sonra her çeşit yerine ulaştırdılar. Yaralıları tedavi ettiler. Sahabelerin büyüklerini işte gömdüler. Ondan sonra e, Hz. Ali Medine'ye, Basra'ya geldiğinde kendi valisini e, tayin etti. Basra ehli sakinleşti. Anlatabildim mi? Mesele baktılar vahimdir. Cemal Savaşı Vakiası, ondan sonra Hazret Ali ne yaptı? Çıktı, nereye geldi? Kufe'ye geldi. Kufe'ye geldi ne için? Artık bu sefer Cemal Savaşı bitti. Gelsin Muaviye'nin de işini halletsin. Ondan sonra İslam devleti eskisi gibi başlasın cihadına, futuhatına açılışına. Evet. Süffün savaşına inşallah önümüzdeki ders, derste geliriz. Ama burada Cemal savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, haber vermiştir. Müjdeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdelerinden iki tane var burada. Yani haber vermiş. Bu da nübuvvetine delalet ediyor. Birincisi dedir hangi birinizsiniz? Devenin üzerindesiniz. Çöpekler size havlar halı suyunda. hatta hadislerde geçiyor. Onun için bu nedir? Bu hayptan haber vermek. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ali'ye diyor ki senle Ayşe'nin arasında bir mesele olur diyor. Ya Resulullah diyor ben o zaman neyim zulmederim. Diyor ki İnnehu sayekunu bayneke ve bayne Aişete şey'un. "Kâl ey Rasûl, ene?" "Kâl na'am." "Kâl men bayne ashabî." "Kâl na'am." Seninle sadece evet seninle diyor. "Kâle fe inni eşkâhüm." Ben o zaman da zalim tarafındayım. Resûlullah diyor, "Lâ fe izâ kâne dâlike feruddûhâ ilâ memenihâ." Sen zalim tarafında değilsin ama temcin sene gelirken onu yerine şah salim götür. Emniyette götür onu. E bu da nedir? Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği geybten bir haberdir. Mucizesidir bu. Da. Onun için Hazret Ayşe'yi alır aziz mükerrem Medine'ye götür. Şimdi burada Cemal vakiasında en büyük çıkartan alimler alimlerdiler ders nedir? Çıkartmamız ders nedir? Ders, fitne gece karanlığı gibidir. Gece nasıl çıksan yola yorunu ayırt edemezsin. Zift gecede karanlıkta. Fitne de gelse böyledir. Onun için bu büyük sahabeler asıl da bu büyük sahabelerin hedefleri neydi İslah etçiler bu büyük sahabelerin hedefleri doğru yolu bulsular bu büyük sahabelerin hedefleri hakkı yerine getirsinler halifeni savunsular hakları var mı umurunda vardır ama fitne öyle olduğu için nasıl bu büyük sahabeler halifeye itaat etmezler içtihattır ama nedir burada çıkıyor ki İslam'da disiplin ne kadar önemlidir Sahabe de olsan disiplin önemlidir bir de ne çıkıyor burada biz sahabeleri melek bilmeyelim. Sahabeler melek değiller ki. Sahabeler de bizim gibi insandılar. Hata yapabilirler. Onun için sahabeler bu konuda hata yapan da var, doğru yapan var. Ehli i Sünnet icma etmiştir. Hazret Ali bu konuda haklıdır. Hazret Ali bu konuda haklıdır. Cemel vakıasında Hazret Ali'nin karşısında olan grup Hata etmiştir. Ama bunların hataları nedir? Gelsen Hazret Maviye doğru Hazret Maviye'den hataları daha azdır. Hazret Maviye'nin hatası bu konuda daha büyüktür. Onu önümüzdeki süffinde inşallah anlatırız. Neden? Çünkü Hazret Maviye'ler halifeyi beyat ettiler. Sadece şeyi iddia etmekte acele ettiler. Hazreti Maviye beyat etmedi. O etmemesi en büyük hatadır. Halifeye bayat. Velev ki onun maziretleri var. Ama ehli sünnet icma etmiştir. Halifeye karşı gelmek hatadır. Ehli sünnet icma etmiştir. Hz. Ali bu konuda nedir? Hak sahabedir. Hak taraftarıdır. Hz. Ali'nin yanında da kim var? Bir sürü sahaba vardır. Eydin Medine'ye geldiğimizde Medine ve Sahabeler, büyük sahabeler oradaydı. Hacdan sonra döndüler. Hazret Ali dört buçuk ay Medine'de kaldı. Hatta daha fazla bir Medine'deki sahabeler, Hazret Ali derken ben gidiyorum orduydan zikar, oradan kufaya sahabelerin birçoku katılmadı. Neden? İçtihad ettiler. Dediler, çi Müslüman ordusu karşı gelir. Bu olmaz ya, fitnedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste demiş ki fitne olduğunda evine ayakta duran, oturan ayakta duranla iyidir. Duran yürüyenden iyidir. Evinde oturan dışarıda iyidir. Dağın başına gitsen şehrin içinden iyidir. Onun için sahabeler, büyük sahabeler bu konuda ne yaptılar? Bu konuda katılmadılar. Bu meseleye. Hatta süffinde bile büyük sahabeler katılmadılar bir kısım büyük sahabe de Hz. Ali'den. Ama genel sahabeler alimler diyorlar ki 100 sene Cemal Savaşı'na sahabe katılmadı. Bel bir rivayette İmam Ahmed'ten sahih bir rivayette eee bir rivayette var. İbni Kesir de bunu zikrediyor. 30 tane sahabe katıldı Cemal Savaşı'na. 30 tane sahabe e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaffet ederken on binlerce sahaba vardı. Onun için bu fitredir. Ama biz baksak vakaya, ehl-i sünnet, büyük alimleri ittifakın demişler Hazret Ali bu konuda haklıdır. Hazret Ali'nin peşine bütün sahabeler gitmeleri lazım. Eydi o sahabeler nedir? İçtihad etmişler. Demek ki sahabeler burada üç tane görüş vardır. Birisi Hazret Ali ile olmuştur. Birisi acele ihtihad etmiştir. O üçüncüsü de ne o taraftan olmuş ne bu taraftan olmuş. Bu fitnedir, kargaşadır ben katılmıyorum. Hiçbir tarafta değil. Ama aynen sahabeler cihad olduğunda ilk önce önceydi. Onun için ki grup Müslüman arasında ihtilaf oldu. Taraf tutmayacağız. Hak olacak. Ama burada ayet-i kerime var. وَاِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَخْتَتَلُونَ Çi taife, mümin taife. Kavga etse ne yapacaksın? Hangisi tarafta olursun? Hak olan tarafında. Hangi tarafa karşı? Beğed. Beğen ne hangisidir? Buğyan haktan çıktı, aşırıya gitti. Onun için bunların ölüleri halifenin karşısında olan ölüleri nedir? İçtihad etmiştir. Allah niyetlerine göre muhasebe eder. Çünkü içtihadi meseledir. Allah Teala ayette ki mümin taif ediyor. Demiyor biri mümin biri fasık. Yani biri mümin biri Müslüman da demiyor. İçi mümin taif. İçtihattır. Onun için içtihatta her zaman ne yapmamız lazım? Daha alimler diyorlar ki bu aslında bu en güce Birinci kademe, ashab, ulema, bunların içinde alimler var, sahabe alimler. İhtilaf ettiklerine göre, ihtilaf insanın neyinde var? Fıtratında var. Bu ihtilaf de nedir? Aslında Allahu Teala'dan bir nedir? İmtihan kapısıdır. İhtilafı koymuş aramızda, yoksa bu dünyada nasıl biz e, kazanırız imtihanı? İhtilaflerden sağlam çıkmamız lazım. İhtilaf da bu beyaz, bu siyah. Böyle ihtilafler de var. Bunu seçmek kolaydır. Ama renk tonu birbirine karıştı. Nasıl bunu ayırt edeceksin? İhtilaf derece derecede. Bunu sadece iman gücü ayırır. Rabbanilik ayırır. Bak sahabeler bile, Rabbani sahabeler bile ihtilafta ne oldu hataya düştü. Ama ne kadar Rabbanilik olsa insan o kadar kendini kurur. Öyle bir ihtilaf gelir ki Deccal çıkanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, alnında yazılmış kafir ama diyor sadece mümin onu göre. Başkaları onun peşinde koşar. Onun için arkadaşlar, ihtilaf bu vakaden biz bunu anlıyoruz. İhtilaf nedir? İhtilaf'te insanlar daha aklıselim, daha uzaktan bakmaları, bir de artı eksiği eğit artmaları, her zamanda hayacan, galayan, halkı galayına getirmek bu nedir? Aslında bu güzel bir şey değil. Bu fitneye yol açan sebeplerdendir. Saflar karışır. Ne zaman? Müslümanların arasında. Ama küfürden İslam'ın arasında bu nedir? Vaciptir üzerimize. İnsanları savaşa, kafire karşı avamı, havası yapmamız lazım? Heyecanlandıracağız. Ama tüm Müslümanlar arasında ihtilafı her zaman altına alacaksın, sakinleştireceksin. Özellikle gıybete nemamlığa yol vermeyeceksin. Zaten Cemel Savaşı'nın için şey yaptı, birinci fitne için şey yaptı Hz. Osman'ın ölümünü. Şimdi işte bu haber getirme. Bir fasık geldi sene hemen inanmayacaksın. Kuralları uygulayacaksın. Bunlar nedir? Bunlar toplumu işte karıştıranlardır. Bu nerede olacaktır Müslümanlar arasında? İki grup bügünde yani iki şahıs Müslüman, aralara açıldı. Biz ne yapacağız? Kular aralarını bulmamız lazım. Sabretmemiz etmemiz lazım. Bu, bu aralarda biz sebepler almamız lazım. Her gelene kulak asmamamız lazım. Evet. Bir de burada Cemel Savaşında yine e, taifelerden. Şia taifesi, Rafiziler, buraya ne sokuyorlar? bizim İslam tarihimize burada çok yamuk şeyler sokmuşlar. Ben rivayet ettiğim, bu sahih rivayetlerin özüdür. Bütün tarih kitaplarında. Ama bazı rivayetler de var. Bazı zayıftır, bazı uyduruktur. İşte bunlar çıktılar Hz. Ali'nin karşısına, ordusu karşısına. İşte bunlar kendilerine işte hilafeti karşı çıktılar. İşte Hazret Ali, e, Hazreti Osman'ın katline razı, rıza gösterdi. Bunlar hepsi özellikle rafizileri neydir? Tarihimize soktukları şeydir. Bunların da elhamdülillah bütün araştırıcı, muhakkak alimler bunları araştırmışlar. Bunların ne kadar zayıf oldukları ortaya çıkmıştır. Ben bu konuda bunlara girmedik, bunlara itibar de etmiyoruz. Biz Ehli sünnetin öz meselesini sahabaya yakışan hilaf da Böyle olurdu. Hepsi Allah rızası için iştihad etmişler. İsabet edenin iki Ecri var. Hata edenin bir Ecri var. Onun için Zübeyir, Talha ölmüşler, savaşta şehittiler. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir'den Talha'yı on tanıdan birisidiler. Cennetten müjdelenmişler. Anlatabildim. Ama fitne Allah Teala bunu niye yaşattırdı? Bizim için. Biz birinci kuşaktan örnek alalım. Birinci kuşak Resulullah zamanında diyordu size örnektir. Bu asr saadettir. Ama Resulullah'tan sonra kargaşa olabilir, fitne olabilir. Biz buradan ders çıkarttıklarız. Onlar bizim aynalarımızdır, büyüklerimizdir. Ama masum değiller. İşte burada ne yapıyor? Bizi at gözlüğünü gözümüzden kaldırıyor. Masum diye kimse yoktur. İşte diğer fırkalar, özellikle rafiziler, ne diyorlar? Bizim imamlarımız masumdular, Hata yapmazlar. Bu da nedir? Batıldır. Bizim ashab-ı kiram Allah-u Teala bunları övümüş, cennetli olmuş ama sonuçta bunlar bir insandılar. İçtihat edebilirler, hata da yapabilirler. Evet. Allah hepimizi fitnelerden kurusun. Özellikle dilimizi sahabelerin erzinden namusundan Kan, elimizi, kanın, el, elimizi kanlarından kurduğu gibi dillerimizi de kurusun. Hatta dilimiz değil, kulaklarımızı da kurusun. Bu laflara kulak vermeyelim. Hatta kulaklarımızı değil, gözlerimizi de kurusun. Özellikle İran, İran'daki e, şey, biliyorsunuz, diziler oynatıyorlar. İran, sinema e, şeyinde çok güçlüdür, ilerlemiştir. Yani neredeyse Holiday, Holiday mi nedir? Hor Hollywood. Horvurt. Horvurt'a neredeyse taş çıkartıyorlar. Öyle bir imkanları var. Bu imkanlarını ehl-i sünnet, sahaba aleyhine kullanıyorlar. Bakıyorlar diziler çıkartıyorlar. Bu tarihte yazıldıkları zulmü O dizilerde oynatıyorlar. O dizilerde sahabeleri haydut gibi gösteriyorlar. Katil, cani, mal peşinde, saltanet peşinde Hz. Ali'de zulmediyorlar, öyle gösteriyorlar. Halbuki hakikatten hiç ilgisi yoktur. Onun için Ehl-i Sünnet alimleri diyorlar ki İslam'da kan döken desen haricidir, yalancı desen rafizilerdir. Rafizden <gülüyor> yalancı İslam'da yoktur grubu. E bugün de İran'da maalesef Türkiye'de de bazı kanallar onlara bedava veriyorlar. Yen yani cüz'ü bir parayla getirip onları diblaz yapıp Türkçe'ye çevirirler oynatıyorlar biz de ona bakıyoruz dinimizi oradan alıyoruz. Ondan önce takvim yaprağında alırdık dinimizi şimdi dünya aydınlaştı, internet var kitaplar var millet takvim yaprağından elhamdülillah dinini almıyor şu anda dizilerden alırlar. Allah'a dua ederiz gözümüzü o dizilerden de kurusun. Çünkü bu sahabanın evzidir namusudur. Yamat e gününde soruluruz. Allah o dizileri oynatan Türklere de ki onları alıyorlar kanallarında onlara da hidayet versin, hakkı göstersin, bunları oynatmasınlar. Bu zulümdür. Hatta peygamberlere tecavüz ettiler. Hazreti Yusuf'un dizisinde bir sürü batıl itikatlar var. Bir de Hazreti Yusuf'u nasıl canlandırıyorlar? Bir sahabayı ehl-i sünnet cevaz vermiyor canlandırmasına. Bunlar peygamberi bile canlandırıyorlar. Evet. Allah dizi Dilimizi, elimizi kuruduğu gibi dilimizi de kurusun. Allah bize hakkı göstersin ve hakka ittiba etmeyi nesip eylesin. Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin.